Şu gideni çevirsem tutup eteğinden, Soru versem haberin var mı öleceğinden? Ebedi gençlik ölüm desem kimse inanmaz, Taş ihtiyarlar serbe ölüm yıpranmaz. Bilsen Karacaahmet bana neler söylüyor neler, Diyor ki viran olmaz tek bucak viraneler eder. Gökte zamansızlık hangi noktada, Elinde yıldız yıldız hecele, hüküm yazılıyken kara tahtada, insan yine çare arar hecele. Gençlik geçti gitti bir günlük süstü, nefsim doymamaktan dünyaya küstü. Eser darmadağın emek yüz üstü toplayın eşyanı işim acele. Genç adam yollarımı adım adım bilirsin, derken gel beni evde bulamayabilirsin.